Inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa salli wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'at. Bugün 6 Aralık 2011 Salı, ehli Sünnet'te şefaat derslerimizin ikinci dersi. Evet, geçen dersimizde şefaatin nasları hakkında bilgi vermiştik. İnşallah bu dersle birlikte şefaatin çeşitlerinden bahsedeceğiz. Ee, ve böylece serimizi devam ettireceğiz inşallah. Şimdi, kardeşler, ilim ehli naslarda yani delillerde varit olan şefaatler hakkında bilgi çeşitli şefaat türleri olduğunu zikretmişlerdir. İlk önce bunu bilmemiz gerekiyor. İlim ehli, delillerde varid olan, naslarda varit olan şefaatler hakkında çeşitli şefaat türleri olduğunu belirtmişlerdir. Bu şefaat türlerinin bir kısmı, dikkat edin buraya, bu şefaat türlerinin bir kısmı ittifak edilmiştir, bir kısmında ise ihtilaf edilmiştir. Şefaat türleri vardır. Bu şefaat türlerinin bir kısmı ittifak edilmiştir. Bir kısmı da ilim ehli tarafından ihtilaf edilmiştir. Yine bu şefaatlerin bir kısmı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hastır. Bir kısmı da ona has değildir. O zaman tabir sahihse dört maddede zikrediyoruz. Şefaat türleri vardır. Bu türlerin bir kısmı ihtilaf, bir kısmı ittifak edilmiş. Bir kısmı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has, bir kısmı da ona has değil. Diğer müminler de bu konuda müşterektirler. Biz alimlerin sözlerine baktığımızda yani alimlerin sözleri araştırıldığında tabir sahihse allah Alem zikredilen şefaat türleri toplam 7'dir diyebiliriz. Bakın bu önemli bir nokta meselemizle alakalı. Biz alimlerin sözlerine, alim baktığımızda alimlerin sözlerini, kavillerini, görüşlerini, şefaat hakkın türleri hakkında söylemlerini araştırdığımızda zikredilen bu şefaat türlerin toplam 7 olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah Serinin bu dersinde ve devamında bunları tek tek ele alıp özlü bir şekilde işleyeceğiz. Bu şefaat türlerini tek tek ele alıp özlü bir şekilde işleyeceğiz. Ama sadece bu dersle alakalı e, ilk dört çeşidi alacağız. Ondan sonra önümüzdeki derste e, diğer üç çeşidini alacağız. Böylece ilerleyeceğiz inşallah. Yani e, bu şefaat e, türlerinden ilk dördünü şimdi alacağız. Geri kalanı ileride alacağız ama en son BAP olarak, en son bölüm olarak büyük günah işleyenlere, en son tür olarak büyük günah işleyenlere şefaat edilmesi meselesini tavsilli bir şekilde ele alacağız. Münakaşaları ile birlikte tavsilli bir şekilde ele alıp işleyeceğiz. E çünkü neden e ilk derste de söylediğimiz gibi asıl tartışılan ve asıl ihtilaf edilen mesele ve diğer fırkalarla ayrılık noktası olan mesele bu türdeki şefaat de mevcuttur. Bu türdeki şefaattedir aslında asıl tartışma. Tabi bu arada şefaatin şartlarının da ne ders içinde, dersler içerisinde e, söz konusu edeceğiz. Şimdi e, şefaat türlerinden ilkini şöyle alalım. Birinci çeşit şefaat diyelim buna. Mevkif ehline yapılacak şefaat. Mevkif ehline yapılacak şefaat. Birinci tür şefaatimiz mevkif ehline yapılacak şefaat. Bu tür şefaat kardeşler kıyamet günü kıyamet arsasında yani e, geniş sahada geniş arsada hesabın artık başlaması için tabir sahisi hesap işlemlerine geçilmesi için yapılacak olan şefaattir. Birinci tür şefaati. Ve şefaatin öncelikle bunu bileceğiz. Şefaatin türünü anladık. Ve ikinci nokta olarak bu tür şefaatle şefaatin bu türü Nebi sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve eshabihi hastır. Bu tür şefaat Bu birinci tür şefaat. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hastır. Şöyle ki şimdi kardeşler kıyamet günü malum olduğu üzere insanların hesabı e, beklemedeki süreleri o kadar uzayacak yani o kadar çok olacak ki o kadar uzun, uzun sürecek ki çok büyük bir sıkıntı ve zorluk içerisinde bulunacak insanlar. Bunun üzerine bazıları bazılarına diyecek ki yani baksanıza biz ne haldeyiz. Yani Elâ terav mâ Bulafus, fihim. Bu lafız, böyle birçok e, içler acısı anlama gelir. Mesela, şöyle tercüme ederiz, edebiliriz, bakarsın, e, görmüyor musunuz ne haldeyiz? Görmüyor musunuz ne durumdayız? Ne kadar zor bir haldeyiz? Görmüyor musunuz? Şu faciayı görmüyor musunuz? Şeklinde. Yani, içerisinde bulunduğumuz durumunu, ne halde olduğumuzu bilmiyor musunuz? Görmüyor musunuz? Diyecekler bazılarına. Rabbinize delalet edecek bir şefaatçi bulma çaresine niye bakmıyorsunuz diyecekler birbirlerine. Sonra bazı bazısına Adem'e gidiniz der. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'a giderler. Ee, Adem Aleyhisselam mazeret bildirir. Sonra Nuh Aleyhisselam'a o da mazeret bildirir. Sonra İbrahim, Musa, İsa Aleyhisselam Aleyhisselam bunlara giderler. Hepsi de özür beyan ederler. En son Nebi Saselem'e gelirler. Derler ki Ya Muhammed sen peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Rabbin huzurunda bize şefaat et diyecekler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arşın altına varacak ve secdeye kapanacak. Bunun üzerine Allah subhanehu ve teala diyecek ki ya Muhammed kaldır başını iste sana verilecek. Şefaat eyle şefaatın kabul edilir diyecek Allah subhanehu ve teala. İşte bu şefaat bunu özlü olarak anlattım ki birazdan bunun tavsiyeline geleceğiz. İşte bu şefaat Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir şefaattir. Buna mevkif, mevkif durma yeri, durma zamanı, mekanı anlamında mevkif durma yeri. Yani o ne? İnsanların hesap için bekledikleri ne? Kıyamet arsası, kıyamet sahası, o büyük azametli saha. Biliyorsun Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın onun nasıl vasıfladığını, dümdüz bir arazi olduğu, bir kişi baktığında böyle, yani böyle tüm insanları görebilecek şekilde azametli ne? Büyük, dümdüz bir arazi. İşte o arazide o insanların o kadar dar ve sıkıntıda olma durumlarında, Artık dayanamayacak hale gelmeleri sonucu başvurdukları ne? Bir şefaat türü. Ve dolaşıyorlar peygamberleri, hepsi özür bir kısım peygamberleri hepsi özür diliyor. Ondan sonra en son Nebi Sassallam'a geliyorlar ve Nebi Sassallam de Allah'tan izin istiyor. Bakın burası da çok önemli. Direkt ne yapmıyor? Direkt bir şefaatte kendisi tamam artık başlasın hesap falan ne demiyor. Bilakis ne yapıyor? Allah subhanahu wa ta'la secde ediyor ki bu ileride şefaatin şartlarıyla alakalı zikredeceğimiz hususta hususça bir atıf sırasında bu söylediğimiz. Yani nedir o söylediğimiz? Dikkat edin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem direkt bir şefaatte bulunuyor. Birakis Allah Subhanahu ve Teala'ya dua ediyor. Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Ona izin veriyor da sonra iste verileceksin vesaire. İşte ne dediğimiz gibi bu şefaat kardeşler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e has olan şefaattır. Müslümanlar bakın burası çok önemli. Müslümanlar geçen derste de söylediğim üzere bu müslümanlar içerisinde şefaatte ehli sünnete muhalefet ehli sünnette şefaatin bazı türlerinde muhalefet eden ve en çok ehli sünnetle çekişen harici ve mutezile'nin de ittifakıyla yani tüm kıble ehlinin ittifakıyla ki biz geçen derste zannedersem Söylemiştik kıble ehlinden kasıt nedir. İlim ehli kitaplarında kıble ehli derse bilin ki onda kendisini İslam'a nispet eden herkes, kıbleye dönüp namaz kılan herkes girer. Hangi fırkadan olursa olsun, 73 fırkadan hangisi olursa olsun fark etmez. Kıble ehlinden asıl olur ki bunun içine münafıklar bile girer kıbleye döndükleri için. Ancak münafık oldukları e, belli, oldu, belli olduktan sonra bizlere o ayrı. Ama aslı itibariyle zaten o zaman münafık olmaktan çıkar. Biz ona kafir direkt deriz zaten. Şimdi dediğim gibi bu şefaat... Nebisa Selam'a has olan bir şefaattır ve Müslümanlar ve Müslümanlardan kastımız kıble ehlinin tümü şefaatin bu türünde icma etmişlerdir kardeşler. Şefaatin bu türünde yani Nebisa Selam'ın mevkifte hesap başlaması için yapacağı şefaat, yapacağı aracılık aracılıkta nedir? Müslümanlar kıble ehli icma etmişlerdir. Kitap, sünnet ve icma kardeşler bu kısım şefaatin ispatına delalet etmiştir. Kitap, sünnet ve icma bu kısım şefaatin ispatına delalet etmiştir kardeşler. Şimdi mikrofonları açın üçünüzde. dedi ki kitap, sünnet ve icma bu kısım şefaatin ispatına delalet etmiştir. Kim kitaptan delil biliyor bu konu hakkında? bu çağrı? mı gelmedi Erhan abi Ben de şey yapamadım ya Musa abi Musa abi Var mı Evet bakın kardeşler kitaptan delilimiz şudur. Allah Azze ve Celle kitabında şefaatin bu türünü zikrederek şöyle demiştir kardeşler. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ أَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırır. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaşır, ulaştırır. Bakın kardeşler. Ayetteki makamı mahmudtan kasıt, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mevkif ehline yapacağı şefaattir. Mevkif ehline şefaatidir. Makamı mahmudtan kasıt budur. Ayet İsra suresinde, Allah subhanahu ve teale buyuruyor ki وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ أَسَاَاَنْ يَبْعَثَكَ rabbuke مَقَامًا مَحْمُودًا Gecenin bir kısmında kalkarak rabbina has, Rabbine mahsus olarak ney? Fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırır. İşte ayetteki makam-ı mahmuddan kasıt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevkif ehline şefaatidir. Bakın şefaat e, makamı Mahmud'un bu tefsiri, bu şekildeki tefsiri kardeşler. Makamı Mahmud'u yani bu şekildeki tefsiri yani ne Mefkıf ehline şefaat edecektir şeklindeki tefsiri. Makamı Mahmud'un ne olduğuna dair yapılan tefsirlerin en sahiyedir, en doğrusudur. O zaman bu cümlemizden ne anlıyorsunuz kardeşler? Biz diyoruz ya, makam-ı mahmud hakkında yapılan tefsirlerin en sahihidir. Dediğimizde ne anlıyorsunuz? Demek ki makam-ı mahmudun ne olduğu hususunda başka sözler de söylenmiştir alimler arasında. Başka sözler de söylenmiştir alimler arasında. Ancak biz ne diyoruz? Makam-ı mahmudun anlamı olarak o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mefkif ehline şefaatidir şeklindeki tefsiri. Makamu mahmud hakkında makam mahmudun ne olduğuna dair yapılan tefsirlerin en sahihidir, en doğrusudur. İmam Taberi'nin de tefsirinde belirttiği gibi kardeşler, ilim ehlinin çoğunluğunun makam mahmud hakkındaki görüşü bu yöndedir. Yani makam mahmud övülen makam demektir bu. Türkçe karşılığı o da o makam da işte şefaat etme makamıdır mefkiftekilere. Ve İmam Taberi de tefsirde belirtmiştir ki ilim ehlinin çoğunluğunun makamı Mahmud hakkındaki görüşü bu yöndedir. Bakın makamı Mahmud'un bu tefsirini yani mefkif ehline şefaat etmesi şeklindeki tefsiri tefsir imamlarından kardeşler İmam Taberi Elbegavi, Kurtubi, İbni Kesir ve başkaları tercih etmişlerdir. Müfessillerin imamlarından bunlar ve başkaları da var ki ben en meşhurlarını söyledim. Bunların hepsi Makam-ı Mahmud hakkındaki tefsiri, Makam-ı Mahmud'un anlamını bu yönde tefsir etmişlerdir. Yani mevkif ehline şefaat etmesi yönünde ne tefsir etmişlerdir. Yine ilim ehlinden İbni Abdilber'in de görüşü bu yöndedir. Ve kardeşler dikkat edin, İmam-ı Bukhari'nin de zahiren tercihi bu yöndedir. Çünkü İmam-ı Bukhari sahihinde, bakın, Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırır ayetini bab başlığı olarak koymuştur. İmam-ı Bukhari sahihinde ve sahihindeki kitab tefsir bölümünde, Umulur ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırır ayetini bab başlığı olarak zikretmiştir. Bu ayeti bab başlığı olarak zikrettikten sonra İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayeti getiriyor. Hemen o bab başlığının altında. Yani Bukhari'nin bab başlığı nedir? Bukhari bir bab başlığı zikreder de. Bab başlıktan sonra hadis zikrederse o hadis o bab başlığına delalet ediyor demektir. Yani birbirlerini ne? tefsir ediyorlar. Birbirlerini anlam olarak içeriyorlar demektir. İşte İmam Bukhari Rahimeullah o ayeti İsra suresindeki bu ayeti Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırır ayetini bab başlığı olarak zikrediyor. Zikrettikten sonra da İbn-i Ömer radıyallahu anhümadan gelen rivayeti getiriyor. Orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o rivayette diyor ki Kıyamet günü insanlar grup grup toplanırlar. Her ümmet peygamberlerinin peşine düşer. Herkes ey falanca şefaat et, ey falanca şefaat et der. En sonunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat istenir. İşte o gün Allah'ı, allah, allah Teala onu makam-ı mahmuda ulaştırmıştır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi için. İşte o gün Allah onu, yani Nebi sallallahu kendisinden kastediyor. İşte o gün allah Teala onu makam-ı mahmuda ulaştırır. Bakın makam-ı mahmudu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tefsir ediyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem makamı mahmudu nasıl tefsir ediyor? Mevkif ehline şefaat etmesi olarak tefsir ediyor. Çünkü neden? Bakın rivayete kıyamet günü insanlar grup grup gelirler. Her ümmet peygamberlerin ardına düşer. herkesi Herkes ey fulan kes, ey fulan kes diye ey falanca ey falanca şefaat et der. En sonunda ne? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden şefaat istenir. İşte o gün allah Teala onu makamı mahmuda ulaştırmıştır diyor Bakın hem bu, bu rivayette Nebis Aleyhisselam'in makamı mahmudu mevkif ehlindekilere şefaat etmesi olarak tefsir etmesi var. Hem de burada Bukhari'nin görüşünün bu yönde olduğu mevcut. Çünkü neden? Ayeti bab başlığı olarak koyuyor makamı mahmudu ve onu tefsir eden hadisi bu anlamda ne yapıyor? Zikrediyor. Yani ayet bab başlığı, hadis ise bab başlığına delalet eden hadis. Ayet bab başlığı, hadis ise bab başlığına delalet eden hadis. Evet, dedi ki şefaatın türlerinden bir tanesi, birincisi mevkif ehline yapacağı şefaati. Ve bu şefaati söyledik ilim ehlinden, müfessirlerden kimler söylüyor? Bunların içerisinde tut Abdilber'den, tefsir imamlarından, İmam Taberi İbni Kesir, İmam Kurtubi vesaire alimler var, İmam Begabi vesaire alimler var. İbni Abdilber dedik bu yönde, ondan sonra İmam Bukhari bu yönde böyle bir bab başlığı atmıştır ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmıştır? Nebi Sasalem de bunu böyle ne yapmıştır? Tefsir etmiştir. Sünnetten delile gelince, bakın sünnetten delile gelince kardeşler, bu şefaate dair Nebi Saselem'den gelen rivayetler kardeşler oldukça fazladır. Yani mevkif ehline şefaat etmesi, bu tür şefaat, şefaatin bu kısmı ayette ispatladık, ayette sabit olduğu gibi sünnette de mevcuttur. Çünkü ne dedik biz başta dersin başında? Bu tür şefaat kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Ayetten bunu ispatladık. Sünnete gelince bu şefaat'e dair nebi sallallahu çok fazla ne rivayet gelmiştir. Yani 10 küsür sahabeden, ondan fazla sahabeden bu şef bu tür şefaat'e dair rivayet gelmiştir kardeşler. Bakın bu da önemli bir nedir? Önemli bir malumattır şefaat'in bu tür hususunda. 10 küsür sahabeden şefaatin bu türüne dair rivayet gelmiştir. Mesela ebubekir Enes, Ebu Hureyre, İbni Abbas, İbni Ömer, Hüzeyfe, Ukbetübni Amir, Ebu Sa'id El-Hudri, Salman El-Farisi, Ubeyyübni Ka'bin, Ubadetübni Samit, Cabirübni Abdillah, Abdullah İbni Selam ve daha başka sahabelerden de rivayet gelmiştir şefaatin bu hususunda. Ancak tabi yani bu rivayetlerin hepsini zikredecek değiliz. konumuz oldukça fazla Oldukça fazla uzatır. Bu sebeple sadece e, Ebu Hureyre <gülüyor> ve Enes radıyallahu anhuma'dan gelen e, rivayetleri. Yani bu iki rivayeti zikretmekle yetineceğim e, şefaatim bu türüne dair kardeşler. Şimdi öncelikle biz Ebu Hureyre radıyallahu hadisini alalım ki bu hadis e, yani oldukça uzundur. <gülüyor> alalım bu hadisi inşallah. Şimdi Ebu, e, Ebu Hureyre radıyallahu şöyle diyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme et yemeye getirildi. Ve kol tarafından bir parça ayrılıp önüne kondu. Çünkü Resulullah etin bu kısmını severdi. Ondan ön dişleriyle bir lokma kopardı. Sonra şöyle buyurdu. Ben kıyamet gününde bütün insanların efendisiyim. Bu neden bilir misiniz? Dünyada önce ve sonra gelmiş geçmiş ne kadar insanlar varsa bunların hepsini Allah kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplar. Bakın. Kıyamet arsası dedik ya. Mevkif işte bu saha. Mevkif dur insanların durdukları yer demek. Arapçı tabiri. İşte o yüzden buna şefaatin bu türüne mevkif şefaati denir. Mevkif'te olan şefaat denir. Başka isimleri de var. Mesela şefatul uzma dedikleri gibi. Dünyada önce ve sonra gelmiş geçmiş ne kadar insanlar varsa bunların hepsini Allah kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplar. Öyle düz ve geniş bir meydan ki orada bir çağrıcı seslenince sesini herkes sesini herkese duyurur ve bakan bir kişinin gözü mahşer halkını bir bakışta görür. Bir de bir de güneş yaklaşır. Artık insanların gamı ve meşakkati dayanamayacakları ve tahammül edemeyecekleri bir dereceye varır. Bu sırada insanların bazısı bazısına içinizde bulunduğunuz veya içimizde bulunduğumuz şu faciayı görmüyor musunuz? ''Size erişen bu faciayı görmüyor musunuz? Rabbinize delalet edecek bir şefaatçi bulma çaresine niye bakmazsınız?'' der. Bunun üzerine mahşer halkının bazısı bazısına ''Haydi Adem'e gidiniz'' der. Ve mahşer halkı Adem'e gelirler. ''Ya Adem sen insan nev'inin babasısın. Allah seni eliyle yarattı ve sana kendi ruhundan hayat verdi. Sonra meleklere emretti onlar da sana secde ettiler.'' Bizim için Rabbinden şefaat dile. Ey atamız! Sen içinde bulunduğumuz şu müskül, müşkil, müşkil müşkil vaziyeti görmüyor musun? Başımıza gelen şu musibeti bilmiyor musun derler. Adem de şüphesiz Rabbim bugün celallenmiştir. O derece ki ne bundan önce bir gazap etmiştir ne de bundan sonra bu türlü gazap eder. Hem şüphesiz Hak Teala beni şu ağaçtan nehyetmişti, ben ise ona asi olmuştum. Vay nefsim, vay nefsim der. Siz benden başka bir şefaatçiye gidiniz, yani Nuh'a gidiniz der. Onlar da Nuh Aleyhisselam'a varırlar. Ve ey Nuh, sen yeryüzünde Allah'tan başka şeye tapan insanları risalet vaziyettesiyle gönderilen peygamberlerin birincisin. Allah sana Kur'an'da çok şükreden kul diye vasıf verdi tavsif etti lütfen hakkımızda Rabbinden şefaat iste ne acıklı vaziyette olduğumuzu görmüyor musun bize ulaşan azabı görmüyor musun derler Nuh peygamber de muhakkak ki Rabbim bugün celallenmiştir bir derecede ki Allah Teala ne şimdiye kadar böyle gazaplanmış ne de bundan sonra gazaplanır şu da muhakkak ki Benim bir dua edişim vardır. Vaktiyle kavmimin aleyhine bununla dua etmiştim. Bundan dolayı kendimi düşünüyorum. Vay nefsim, vay nefsim. Şimdi siz İbrahim aleyhisselama gidiniz der. Onlar da İbrahim İbrahim aleyhisselama varıp sen yeryüzündeki insanlardan Allah'ın peygamberi ve Allah'ın dostu bir zatsın. Biz, bizim için Rabbinden şefaat dile. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? Bize ulaşan gazabı da bilmiyor musun derler. İbrahim aleyhisselam da onlara, ''Bugün Rabbimin celal sıfatı tecelli etmiştir. Hem bir derecede ki, bundan evvel böyle gazap etmemiş, bundan sonra da böyle gazap etmezler.'' Ve yalanlarını zikrederek, <gülüyor> ''Şimdi kendimi düşünüyorum, nefsim nefsim. Artık siz benden başkasına gidiniz.'' Musa'ya gidiniz der. Onlar da Musa aleyhisselama varıp ey Musa sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve kelam etmesiyle insanla yani seninle konuşmasıyla insanlar üzerine faziletle kıldı. Bizim için Rabbinden şefaat isti. Ne kadar ızdırab içinde olduğumuzu görmüyor. Ne kadar ızdırab içerisinde olduğumuzu görüyor. Başımıza gelen musibeti biliyorsun derler. Musa da onlara Rabbim bugün celal sıfatıyla tecelli etti. Hem öyle bir halde ki ne şimdiye kadar bu derece azap görülmüş ne de bundan sonra görülür. Ben ise öldürülmesine memur olmadığım halde bir nefse öldürdüm. Yani emri olmadığım halde bir nefse öldürdüm. Şimdi ben nefsimi düşünüyorum. Ah nefsim nefsim. Şimdi siz İsa'ya gidin der. Şimdi siz İsa'ya gidin der. Onlar da İsa'ya gidip Ey İsa sen Allah'ın Resulüsün ve Allah'ın Meryem'e koyduğu bir kelime yani bir mucize Aynı zamanda ondan bir ruhsun. Ki sen beşikte bir sabiy iken insanlara söz söyledin. Bina analeh Rabb'inin yanına bize, Rabb'inin yanında bize şefaat eyle. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor, bize erişen azabı bilmiyor musun derler. İsa da onlara Rabbim, bugün celal sıfatı tecelli e, Rabb'im, bugün celal sıfatı ile tecelli etmiştir. Veya Rabb'im bugün celal sıfatı ile tecelli etmiştir. Hem öyle bir derecede ki bundan evvel öyle gazap etmemiş, bundan sonra da asla öyle gazap etmez. Kendisi için bir günah <gülüyor> zikretmeksizin ah nefsim, nefsim sözleriyle endişesini izhar eder. Benden başkasına gidiniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidiniz der. Nihayet onlar bana gelip, Nebisa Selam diyor burada. <gülüyor> Nihayet onlar bana gelip, ya Muhammed sen Allah'ın, <gülüyor> resulü ve hatemul enbiyas Nebilerin sonuncusun. Allah geçmişte ve gelecekte vuku farz olan bütün günahlarını mağfiret etmiştir. Rabb'in huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz acıklı hali görmüyor. Bize ulaşan azab, e, içerisinde bunun içinde bulunduğumuz acıklı hali görüyor. Bize ulaşan azabı biliyorsun derler. Bunun üzerine ben hemen gidip arşın altına varır ve Rabb'ime secde ederek kapanırım. Sonra secdemde Allah bana kendisine yapılacak hamdlerinden ve en güzel senasından öyle bir mefhum, feth ve ilham eder ki, şimdiye kadar onu benden önce hiçbir peygambere feth ve ilham etmemiştir. Ben mülhem olduğum surette Allah'a hamd, evet Allah hamd ve sena ettikten sonra Allah tarafından ya Muhammed başını kaldır. İste, sana e, iste sana verilir. Şefaat eyle, şefaatin kabul edilir buyurulur. Ben de secdeden basın, başımı kaldırıp, Ya Rab, ümmetim, ümmetim diye şefaat ederim. Ve hadis biraz daha devam ediyor. E, bu hadiste kardeşler ne delil, delil? Dedik ya sünnetten kitap ve sünnet ve icma delalet etmiştir şefaatin bu türüne. Bu hadiste, Buna delil. Yani on kür sahabeden gelen hadisler, hadislerden bir tanesi. Bir de e, bu usta e, Enes radıyallahu anh'dan gelen hadis var. Onu da e, kısacası okuyalım. <gülüyor> Enes ibn-i Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde insanları toplar. Derken şuna ihtimam ederler. İbni Ubeyd şu kendilerine ilham edilir demiştir diyor. Sonra... İçinde bulunduğumuz şu durumdan bizleri kurtarması için Rabbimize karşı şefaat istesek derler. Mütakiben Adem Aleyhisselam'a gelirler ve Sen halkın babası Adem'sin. Allah seni kendi eliyle yarattı ve sana kendi ruhundan hayat verdi. Sonra meleklere emretti, onlar da sana secde ettiler. Bulunduğumuz şu durumdan bizleri kurtarması için Rabbin katında bize şefaat et derler. Adem, ben buna ehil değilim. O, İşlemiş olduğu hatiyesini yani <gülüyor> Adem aleyhisselam işlemiş olduğu hatiyesini yani hatasını ne hatırlar ve bundan dolayı da Rabbinden utanır. Fakat siz Allah'ın ba's buyurduğu yani gönderdiği ilk Resul olan Nuh'a gidin der. Sonra onlar Nuh aleyhisselama gelirler. Nuh işlediği hatiyesini yani hatasını hatırlar ve bundan dolayı Rabbinden utanarak ben buna ehil değilim. Fakat siz Allah'ın bir Allah'ın bir halil edinmiş olduğu İbrahim Aleyhisselam'a gidin der. Mütakiben onlar İbrahim Aleyhisselam'a gelirler. İbrahim de işlediği hatiyesini hatırlar ve bundan dolayı Rabbinden utanarak ben buna ehil değilim. Fakat siz Allah'ın kelam ettiği ve kendisine Tevrat'ı vermiş olduğu Musa Aleyhisselam'a gidin der. Sonra Musa Aleyhisselam'a gelirler. Bunun üzerine Musa da işlediği hatiyesini hatırlar ve bunun için Rabbinden haya ederek ben buna ehil değilim. Fakat siz Allah'ın ruhu ve kelimesi olan İsa'ya gidin der. Bunun üzerine onlar Allah'ın ruhu ve kelimesi olan İsa'ya gelirler. Yani Allah'ın ruhu bunlar akideye meseleler bunlara girmeyeceğiz. Yani Allah tarafından bir ruh demek. Tamam Allah tarafından bir ruh demek. Yoksa böyle aşa Allah'tan bir cüz bir parça Allah'ın bir sıfatı anlamında değildir. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O yeryüzündeki her şeyi kendisinden gelin. Sizin için yaratmıştır. Yani yeryüzündeki her şey Allah'tan parça diyebiliyor muyuz? Demiyoruz yani. O zaman İsa Aleyhisselam da <gülüyor> Allah'tan bir parça olmaz. Yani oradaki min diye kısımlık ifade eden min değildir. Bu akide meselesi. Neyse. Ee, evet. Bunun üzerine onlar Allah'ın ruhu ve kelimesi olan İsa'ya gelirler. İsa ise onlara ben buna ehil değilim. Fakat siz geçmiş ve geri kalmış Günahları mağfiret buyurulmuş. Bir kul olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidin der. Ravi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme devamlı şöyle buyurdu. Sonra bana gelirler. Ben de Rabbimin huzuruna izin isterim. Bana izin verilir. İzin isterim. Bakın izin isterim. Bana izin verilir. Ben kendimi secdeye kapanmış bulurum. Allah dilediği kadar beni bu vaziyette bırakır. Sonra Allah tarafından ya Muhammed başını kaldır. Söyle sözün dinlenir, iste sana verilir, şefaat et, şefaatin kabul edilir denilir. İşte kardeşler bu da birinci tür şefaatimiz ise sünnetten ikinci zikrettiğimiz delil. Dedi ki kitap sünnet ve icma buna delalet etmiştir. İcmaya gelince kardeşler Müslümanlar şefaatin bunların içerisinde harici ve şefaati Mu'tezile de var. Özellikle ben devamlı Harici ve Mu'tezile'yi e, vurguluyorum. Çünkü e, özellikle şefaatin bazı türündeki çekişmeler ki bu türü Ehl-i Sünnet'e göre e, kırmızı çizgiler arasındadır. İşte bu çizgilerde Ehl-i Sünnet'in en çok çatıştığı ve Ehl-i Sünnet'in muhalefet eden fırkadır Harici ve e, Mu'tezile. Hatta eşyariler bile Ehl-i Sünnet'te bu yönde neyi destek olmuş tabir sahihse ve, e, Harici ve Mutezile'ye şiddetli bir şekilde saldırmıştır. O yüzden onu özellikle vurguluyorum. Diyorum ki icmaya gelince Müslümanlar şefaatin bu türünün ispatında icma etmişlerdir. Ki bunların içinde harici ve mutezileler de vardır. Kıble ehlinden kardeşler hiç kimse geçen derste de dediğimiz gibi şefaatin bu türünü inkar etmemiştir. Ebni Teymiye Seferini ve başka ilim ehli kimseler de icmayı, icmayı belirtmişlerdir. Dediğimiz gibi bu şefaat Nebisa Seleme hastır. Ve şefaat ve şöyle de bir önemli malumat olsun size ve şefaat çeşitlerinin en büyüdür kardeşler. Ve şefaat çeşitlerinin en büyüdür. Bu nedenle bu şefaate eşşefaatul uzma büyük şefaat ismi verilmiştir kardeşler. Eşşefaatul uzma yani siz akayet kitaplarında eşşefaatul uzma ismini büyük şefaat ismini duyduğunuzda mevkifteki şefaat olarak anlayacaksınız. Mevkifteki şefaat olarak anlayacaksınız. Anlayacaksınız. Çünkü neden? Şimdi bazı şefaat türleri vardır ki müminlerin bazı kısmına yapılır. Anlatabiliyor muyum? Bazı şefaat türleri vardır ki diğer kısmına yapılır vesaire Ama şefaatin bu çeşidi bakın mevkif ehlindeki bütün insanları kapsıyor. O yüzden azamet, şefaatül uzma demişlerdir buna. Neden? Çünkü mevkifteki bütün müminleri bu ne yapıyor? Hatta kafirleri de bir jetten ne yapıyor? Bir jetten kafirleri de ne yapıyor? Kapsıyor. Yani hesap başlıyor. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Hesap başlıyor. Bütün müminleri içerdiği için buna eşşefaatül uzma ismini vermişlerdir. Büyük şefaat ismini vermişlerdir. İkinci çeşit şefaat kardeşler. Bu şefaat kardeşler, ikinci çeşit şefaatimiz, bu şefaat hesapsız cennete girecek olan kimselerin cennete girmesi için yapılacak olan şefaattır. Hesapsız cennete girecek olan kimselerin cennete girmesi için yapılacak olan şefaattır. Ancak Bu şefaatin, burası önemli kardeşler, bu şefaatin tür, ikinci türüyle alakalı önemli bir nokta. Şunu diyoruz ancak diyoruz bu şefaatin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olup olmadığında ihtilaf edilmiştir. Şefaatin bu ikinci türünün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e has olup olmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir. Birinci tür şefaatinde icma edilmiştir. Ee, hem şefaatin, böyle bir şefaatin varlığında ve böyle hem de böyle bir şefaatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e has olunduğunda icma edilmiştir. Birinci tür şefaatle alakalı. Ancak ikinci tür şefaat ki o da neydi? Hesapsız cennete girecek olan kimselerin cennete girmesi için ne yapılacak olan şefaat. Ancak işte dediğimiz gibi bu şefaatin nebi sallallahu has olup olmaması hususunda, has olup olmadığı hususunda ne ihtilaf edilmiştir. Birinci görüşe göre bu tür şefaat kardeşler sadece nebi sallallahu aleyhi hastır. Şefaatin bu türü sadece nebi sallallahu aleyhi hastır. Ondan başka kimse bu türlü şefaatte şefaatin bu türlü şefaatte bulunamaz. El-Kadi İyad, İmam en-Nawawi ve Suyuti bu görüşü tercih etmişlerdir. 2. görüşe ise 2. görüşe göre ise kardeşler bu sadece Nebi sallallahu aleyhi ve has değildir. Başka müminlerden de şefaatin bu türünde bulunacak olan kimseler olacaktır. Mesela işte İbnü'd-Dakikul Eid ondan sonra İbn Hacer bu görüşe ne? meyledetmişlerdir. Ve gerekçi olarak da ve gerekçe olarak da eee yani İbnü'd-Dakikul Eid, İbn Hacer vesaire bunu tercih etmişlerdir ve gerekçi olarak da Ee, bu tür şefaatin Nebisa Selemi has olduğuna dair bir delil olmadığını gerekçe olarak öne sormuşlardır. Bu tür şefaat yani hesapsız olarak cennete girecek kimselerin cennete girmeleri için yapılacak olan şefaat sünnet ile sabittir kardeşler. Hangisi tercih birinci görüş ikinci görüş çok önemli değil. Ancak şunu biliyoruz ki bu tür şefaat bu tür şefaat yani hesapsız olarak cennete girecek kimselerin cennete girmeleri için yapılacak olan şefaat sünnet ile sabittir. Buhari ve Müslim'deki Şefaat ile alakalı Ebu Hureyre'den gelen uzun hadiste diyor ki kardeşler. Ya Muhammed, bir kısmında bu hadisin. Ya Muhammed başını kaldır, iste sana verilir. Az önce okuduğumuz uzun hadis var ya, iste sana verilir. Şefaat eyle, şefaatin kabul edilir buyrulur. Sonra Nebis-i Sallallahu diyor ki, Ben secdeden başımı kaldırıp, Ya Rab, ümmetim, ümmetim diye şefaat ederim. Bunun üzerine, bunun üzerine Allah-u subhan Ya Muhammed ümmetinden hesap ve suale lüzum olmayanları hesap ve suale lüzum olmayanları cennet kapılarından sağ kapıdan cennete koy buyrulur. İbn Kayyim rahimeullah da diyor ki kardeşler Tehzibü sünende diyor ki bu gösteriyor ki yani Oğuzun hadisin bu kısmı gösteriyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu tür kimselere de ne şefaatle bulunacaktır. 3. çeşit şefaat kardeşler. Cennet ehline Cennet kapısının açılması için yapılacak olan şefaat. Cennet ehlini cennetin kapısının açılması için yapılacak olan şefaat. Biliyorsunuz müminler cennete girecek olanlar sırattan geçtikleri zaman cennetin kapısını kapalı bulacaklar. İşte Nebi Sassallam burada aracılık edecek kapının açılması için. İşte buna da bu üçüncü şefaati de ne deniyor? Cennet ehline cennetin kapısının açılması için yapılacak olan ne yapılacak olan şefaat. Ve bu şefaatte kardeşler, bu şefaatte Nebi sallallahu aleyhi ve selleme has olan şefaatler arasındadır. Bakın Ebu Hureyre ve Huzeyfe radıyallahu anh'dan geliyor. Hem Ebu Hureyre hem Huzeyfe şöyle diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah tebareke ve teala insanları toplar. Müminler ayağa kalkar. Nihayet cennet kendilerine yaklaştırılır. Derken Adem'e gelip, ey babamız Cenneti bize açtır derler. Bunun üzerine Adem sizleri cennetten ancak babanız Adem'in hatiyesi yani hatası çıkardı. bunu Ben bunun sahibi değilim. Sizler benim oğlum İbrahim Halilullah'a gidiniz der. İbrahim de ben bunun sahibi değilim. Ben ancak perde arkasından bir Halil dost olmuşumdur. Sizler Allah'ın kendisine kelam etmiş olduğu Musa'ya yöneliniz der. Hak Musa'ya gelirler. Musa ben bunun sahibi değilim. Sizler Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidiniz der. İsa da ben bunun sahibi değilim der. Nihayet Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da doğrulur ve kendisine izin verilir. Emanet ile Rahim de oraya e, emanet ile Rahim de oraya gönderilip onlar da sıratın sağlı sollu iki yanına dikilirler. Bundan sonra sizin en evvel gideniniz şimşek gibi geçerler. Ravi der ki babam ve anam sana feda olsun. Şimşeğin geçişi gibi Olan hangi şeydir dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Şimşeği görmediniz mi? Göz kırpması kadar zamanda nasıl geçer ve geri döner? Sonra rüzgarın geçmesi gibi, sonra kuş geçmesi gibi ve insan koşması gibi. Onları amelleri bu şekilde yürütür. Peygamberiniz sırat üzerine dikilmiş. Ya Rab selamet selametler Yani selamet ver selamet ver der. Nihayet kulların amelleri aciz kalır. Hatta bir gelir yürümeye takat getiremez de ancak emekler. Sıratın her iki yanında aslı duran çengeller vardır ki kimi, yaka, e, kimi yakala denilirse onu yakalamaya memurdurlar. Neticede insanlar tırmıklanmış, kurtulmuş ve ateşe dönüştürülmüşlerdir. Ebu Hureyre'nin Hureyre nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi gibi yetmiş son sonbahardır. Yani 70 yıllık mesafedir diyor. Sonra kardeşler böyle bir durum yaşıyorlar. Sonra müminler gidiyorlar. Eee e, geçiyorlar sıratı geçenler geçiyorlar. Ondan sonra cennetin kapısını kapalı buluyorlar. Ondan sonra tabi kimseye açılmıyor. Sonra Nebi Sallam geliyor. Hazine geliyor. Hazin diyor ki ve bike umirt Ben sana emrolundum. Yani anca sana sen gelince açmak için ben ne? Emrolundum diyor. Ondan sonra cennet kapısı ne yapıyor? İnsanlara açılıyor. İşte Nebis sallallahu aleyhi Hem cennette şefaat edeceklerin ilkidir kardeşler. Hem de kapının kendisiyle açılacağı kimsedir. Bakın. Hem cennette şefaat edeceklerin ilkidir. Hem de Kapının kendisiyle açılacağı kimsedir. Nebi sallallahu diyor ki: "Ene evvelun nasi yef'u fil cenneh. Ben cennette şefaat edecek insanların birincisiyim." diyor. Hadis-i Müslim'de. Enes radıyallahu anh'tan gelen Müslim'deki diğer bir rivayet ediyor ki: Bakın, "Ati babal cenneti yevmel kıyameti fa Ben kıyamet gününde cennet kapısına gelirim de onun açılmasını isterim." "Fe yekulu el hazin ente? Bunun üzerine hazin Sen kimsin der? Feekulü Muhammed. Ben Muhammedim derim, Diyor Nebi Feakulu Feekulü bike umirtu. La eftahuli Ahadin Kablek Ben senin akabinde Açmaya emrolundum. Halbuki senden önce kimseye açmadım der. İşte bu da ne kardeşler? Nebi Sallallahu Aleyhi Vessellame hastır ve rivayet Müslüm'de. Dördüncü çeşit Ve bu dersimizle alakalı son olan Dördüncü çeşit şefaat ki yedi tane dedik biz Sayacağız ki ila inşallah. Bu tür şefaat kardeşler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, bu önemli bu şefaat yani ne bakımdan önemli birazdan e, anlayacaksınız. Bu tür şefaat kardeşler. Nebi sallallahu ve sellem müminlerden bir grup için sevap ve Nebi ve sellemin, müminlerden bir grup için sevap ve derecelerinin artması için yapacağı şefaat. Yani bir kısım kimseler var. Bunların sevap ve derecelerinin artması için yapacağı şefaat. Dördüncü tür şefaat. Şimdi kardeşler bu türlü şefaatin, bakın buraya iyi dinleyin. Önemli husus var burada. Bu tür, yani bu dördüncü tür şefaatin delili nedir? Bu tür şefaatin delili icmadır. Selef ittifak etmiştir ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Bazı müminler için sevap ve derecelerinin artması hususunda şefaat edecektir. Bakın. Selef ittifak etmiştir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bazı müminler için sevap ve derecelerinin artması hususunda, sevap ve derecelerinin artması için şefaat edecektir. Hatta kardeşler bakın dikkat edin önemli bir malumat dağı. Hatta kıble ehlinin cumhuru da bu görüştedir. Bırak selef içerisinde ittifaktır. Kıble ehlini yani tüm kıbleye yönelen Müslümanlar cihetinden ele alınacak olursak meseleyi işte kıble ehlinin cumhuru da bu görüştedir. İbn-i Teymiye bunu fetavasında belirtmiştir kardeşler. Bakın sadece geçen derste de bunu söylemiştik. Sadece bazı mutezile ve haricilerden bazıları Şas kalarak aykırı görüş belirtmişlerdir. O kadar. Sadece mutezile ve haricilerden bazı kimseler şas kalarak aykırı görüş belirtmişlerdir. İbn-i Teymiye bunu belirtir. Yani bütün kıble ehlinin bu şefaatin türünde de ittifak ettiği, sadece ve sadece bakın mutezilenin hepsi değil, haricilerin hepsi değil, çok küçük bir kısmı, Mu'tezile ve haricilerin çok küçük bir kısmı şas kalmıştır. İbn-i Teymi bunu fetavasında belirtir. Hatta eşarilerden e, de ne, et bunu zikreder. Ki mu'tezile ve haricilerin de kardeşler. Cumhurunun görüşü bu tür şefaati kabul etme yönündedir. Yani bir grup olacak ki bu gruba şefaat edilecektir. Ne yönde? Sevaplarının ve derecelerinin artması yönünde ki bu selef arasında ittifaktır kıble ehline gelince de tabir ise yüzde verecek olursak yani tecevüz babından yüzde %99 99.9'u bunu ne? Kabul etmiştir. Sadece Mu'tezile ve har haricilerden şas kalmış görüşlerine zaten iltifat edilmeyecek miskin cahiller hariç. Hatta Şerh-ı Usul-i'l-Khamsa'da Abdülcebbar Mu'tezile'nin e en büyük alimlerinden o bile bunu ne? Şerh-ı belirtiyor kardeşler. İbn-i Teymiye'de ne? Bunu E, İbn-i e, Teymiye Rahimullah Fetevası'nda bu usta diyor ki, bakın şu ibareleri kullanıyor aynen, diyor ki, Aynı şekilde kıyamet günü müminlere sevaplarının artması ve mertebelerinin yükselmesi konusunda şefaatin yararlı olacağı Müslümanlar arasında ittifak edilen meselelerdendir. Aynı şekilde kıyamet günü müminlere sevaplarının artması ve mertebelerinin yükselmesi konusunda şefaatin yararlı olacağı müminler arasında ittifak edilen meselelerdendir. Ancak bidat ehlinden bazılarının bunu kabul etmedikleri nakledilmiştir diyor İbn-i Teymiye Rahimellahu Teala. Bu husus kardeşler selef arasında bakın dediğimiz gibi hatta kıble ehlinin cumhur arasında ittifak edilmesiyle birlikte burası çok önemli bakın kardeşler yeni bir malumat çok önemli burası. Bu husus şefaatin bu hususu bu türü Selef arasında ittifak hatta kıble ehlinin cumhuru arasında ittifak edilmesiyle birlikte bunun hakkında delil zikretmemişlerdir. Şefaatin bu turu hakkında delil zikretmemişlerdir. Biz dedik ki bunun delili icma. Ama Kur'an sünnetten bunun hakkında delil zikretmemişlerdir. Hatta bakın müteahillerden de yani müteahiller de aynı şekilde delil zikretmemişlerdir bu şefaat türünü zikrettikten sonra eserlerinde delil zikretmemişlerdir. Buna has olarak delil bu türe has delil zikretmemişlerdir. Bu nedenle o yüzden kardeşler bakın bu nedenle biz İbn Kayyım rahimehullah'a baktığımızda şefaat hadislerini zikrederken İbn Kayyım rahimehullah bu hadislerin bu şefaat hadislerinin beş tür şefaati kapsadığını içerdiğini belirtiyor. Şefaat hadislerini zikrediyor. Şefaat hadislerini zikrettikten sonra bu şefaat hadislerinin 5 tür şefaati kapsadığını, beş tür şefaati içerdiğini belirtiyor, beyan ediyor. Daha sonra belirttikten sonra, beyan ettikten sonra diyor ki İbn-i Kayyım, geriye diyor birçok insanın zikrettiği iki şefaat kalmıştır. Birincisi diyor, zikrediyor o birincisini sonra konumuzla alakalı sonra diyor ki ikincisi ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerden bir grup kimseye sevaplarının artması ve derecelerinin yükselmesi için yapacağı şefaattir. Bakın ne anlıyoruz İbn-i Kayyım'dan? İbn-i şefaat hadislerinden bahsediyor. Diyor ki işte bu şefaat hadisleri beş tür şefaate delalet ediyor. Beş tür şefaati kapsıyor. Geriye iki tür insan şefaat kalmıştır. Birincisi diyor, Eee Birincisi diyor, zikrediyor. İkincisi ise diyor, Nebi Saselem'in müminlerden bir grup kimseye sevaplarının artması ve derecelerinin yükselmesi için yapacağı şefaattır diyor. Yani direkt bir hadis buna delalet etmediğine işaret ediyor. Sonra diyor ki, buna da diyor, işte bu tür şefaate de yani müminlerden bir kısmının derecesinin ve sevaplarının artması yönündeki şefaate ise diyor, Ebu Selem'e için yaptığı şu duayla istilal edilir diyor Nebi Saselem. Şey, İbn-i Kayyum Rahimallah. Müslim'deki rivayeti getiriyor sonra. E, Nebis'in Ebu Seleme yaptığı e, duaya getiriyor. Bakın o rivayette diyor ki kardeşler. <gülüyor> o rivayette diyor ki, Ummu Seleme şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin ölümünü mü takip yanına girdi. Onun gözü açık haldeydi. Onun gözü açık haldeydi. Gözünü kapattıktan sonra muhakkak ki ruh kabz edildiği vakit göz onu arkasından takip eder buyurdu. Ev halkından bazı kimseler feryatla alırdılar. Bunun üzerine Resulullah kendi nefislerinize hayırdan başka şey ile dua etmeyiniz. Çünkü melekler söyleyeceğiniz sözlere yani dualara amin derler buyurdu. Sonra şöyle dua etti. Bakın arkadaşlar yani İbn-i işte hadisin burasını söylüyor. Diyor ki evet hadisler baktığımızda direkt olarak. Sadece şefaat hadisleri 5 kısım şefaate delalet ediyor. Geriye iki kısım kalıyor. O iki kısımdan da diyor, ikincisi müminlerin derecelerinin yükselmesi ve sevapların artması yönündeki şefaat. Bunlara direkt hadisler delalet etmiyor. Ancak bunu buna şu hadisi delil getiriyorlar diyor ve zikrediyor. Onu orta, öyle bırakıyorum. Bunu kayayım ki o hadisinde şahit noktası burası. İşte sonra en son nebisasın diyor ki ya Allah Ebu Seleme'ye magfiret et. Onun derecesini hidayete erdirenler içerisinde yükselt. Onun arkasından ailesinin baki kalanları arasında ona halef ol. Yani onun işini üzerine al. Ey alemlerin Rabbi bizim ve onun günahlarını affeyle. Kabrinde ona genişlik ver ve orada kendisini nurlandır diyor. Bunu delil getiriyorlar ve buna benzer dualar da var Nebisası'nın başkalarına yaptığı. Bunları ne? Bu şefaat türüne delil getiriyorlar. Ancak kardeşler bu hadisin delil olup olmadığı ihtimaldir. Bu hadisin delil olup olmadığı ihtimaldir. Yani kat'i bir delildir demek zor. Bu yüzden İbni Kayyım'da zaten ne? Bu hadisin delil olup olmamasında temkinli davranıyor kardeşler. Buna, o yüzden e, sözlerinde diyor ki hadis diyor hadisler şefaatçileri 5 kısım şey delalet etmektedir. İşte dediğimiz gibi Nebis Hasilemin buna benzer. Duaları da var ama işte muhtemel. Bunlar muhtemel. E tabi buna girmiyoruz. Bu nasların fıkına girmiyoruz. E İbni Kesir de mesela İbni Kesir de bunu delil getirerek şefaatin bu türüne bu hadisi e, ve buna benzer hadisleri delil getirmişlerdir. Ama dediğim gibi bunlar muhtemel e, kat'i değil. Ancak sonuçta şunu biliyoruz ki bu konuda şefaatin bu türlü hakkında icma var. Ve böyle bir e, şefaat türünün olduğuna biz ne? Böyle bir şefaat türünün olduğuna biz iman ediyoruz. Evet ki bizim usulümüzde de mevcuttur. E ümmet bir şey icma ettiği zaman o haktır ve ümmet bir icma eder e, bir konuda icma etmişse racih olan görüşe göre mutlaka o icmanın neye dayandığı bir delil vardır. Ha biz fıkıh edemeyiz, e, biz göremeyiz veya görürüz anlayamayız vesaire veya işte e, başka bir nesh oldu zannederiz. Gerçi konumuzla alakalı nesh söz konusu olmaz da mesela nesh oldu zannederiz. Bir sürü şey zannedebiliriz. Delil olmadığına karşı ama şunu biliyoruz ki ümmet bir konuda icma etmişse mutlaka ne? Onun bir delili vardır. Ancak son olarak bu türle alakalı şunu söylüyoruz. Tamam bu türün var olduğuna biz iman ediyoruz. Ümmet de zaten bunda icma etmiştir. Bu şefaat türü Nebi Saselem için mevcuttur. Ancak bu şefaat türünde şöyle bir tartışma vardır. Bu şefaat Nebi Saselem'e mi hastır? Yani nebi sasınama mı has mıdır değil midir? Nebi sasınama hasdır yoksa başka müminler için de e, geçerli midir? Yani bazı müminler olacak ki başka müminler için derecelerinin ve e, sehaplarının artması için e, şefaatte bulunacaklar. E, hangisi? Bu nebi sasınama has yoksa değil mi? E, i̇htilaf edilmiştir. Nebi sasınama has diyenler olmuştur. Hayır ona has değildir diyenler olmuştur. Allahu u Alem ve sallallahu ve sellem ve Muhammedin ve alihi ve eshabihi ecmain.